Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkaner. Dünya Kupası'ndan haberler programına hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta Açık Gazete tatilde olsa da 9.30'dan sonra ben yine sizlere Dünya Kupası'nda gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Gazetenin tatilde olması nedeniyle de vaktimiz biraz daha artabilir. Bu vesileyle haberleri biraz daha detaylandırıp Brezilya'dan şarkılarla köşeyi tamamlama şansımız da olacak. Şarkıların bu süreçte üretilen Dünya Kupası karşıtı şarkılar olacağını da söyleyeyim. Bugünkü programa önce sosyal olaylardan haberlerle başlayıp sonra futboldan az da olsa bahsedeceğiz. Şimdi pek de iç açıcı olmayan haberlerimize geçiyoruz. Dün yani 3 Temmuz'da Öğleden sonra akşamüstü saatlerde Beli Holizonci'de havaalanı ile Dünya Kupası stadını birbirine bağlayan 1. Petro bulvarındaki Viaduin çekmesi sonucu Viyadüğün altında kalan bir otobüsün şoförü ve özel bir araçta bulunan bir kişi olmak üzere toplamda 2 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi ise yaralandı. Otobüs şoförünün kimliği belirlenirken diğer araçtaki kişinin kimliği belirlenemedi. Şoförün 24 yaşındaki Hanna Kristin olduğu açıklanırken aynı otobüste Anne Cristina'nın 5 yaşındaki kızının da bulunduğu ancak olaydan yaralanmadan ayrıldığı iletiliyor. Bu olayın ardından 4 Temmuz günü yani bugünkü maçlar sırasında Belo Horizonte'de de yapılacak tüm Dünya Kupası etkinlikleri iptal edildi. 23 yaşındaki bir banka çalışanı Leonardo Brito bir muhabire yaptığı ve demeçte işte. Kupaya yetişmesi için tüp çalışmaları hızlandırmaya başlamışlardı. Dikkatsizlik ve kural dışı uygulamalar buna neden oldu diyor. Ancak onun bu görüşüne karşın belediyeden de yapılan açıklamada bir komisyon kurulup olayın araştıracağı iletilmiş nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyoruz. Sao Paulo metrolarına geçiyoruz ve Sao Paulo metrolarında da ilginç şeyler yaşanıyor iki gündür. iki gündür e, ilginç haberler alıyorum gerçekten. iki gün önce okuduğum bir haberde Berin metro istasyonunda bir kişinin öldüğü olayın intihar mı kazan mı olduğu belli olmadığı belirtilmişti. Haberin doğruluğunu hala netleştiremedim. Çünkü ana akımda böyle bir şey göremedim ama e, takip ettiğim ve birçok kez de yararlandığım Bağımsız medya kanallarında bu haber e, hala duruyor ve insanlar da altında yorumlarını iletiyorlar konuyla alakalı. Ama başka bir yine metro kazası haberi bu sefer videosu da olduğu için e, güvenilir gözüküyor. Bir kişi en çok kullanılan merkezi hatlardan biri olan yeşil hattın konsolosa durağında metronun altında kalarak hayata gözlerini yummuş. Metro'da o sırada bulunan kişilerce bu olayın dikkatsizlik sonucu gerçekleştiğini söylüyorlar. Ee, ve o sırada bu metro raylarına düşen kişiye yardım etmeye çalışanların da yaralandığı e, gözüküyor videoda. Bu iki haberin ardından Sağpağla'dan yine bir haberle devam ediyoruz. Sağpağla Belediyesi İnsan Hakları Komisyonu Sekreteri Roger ve Soçili Bugün Franklin Roosevelt Meydanı'nda açık toplantıda yaptığı bir konuşmada son günlerde yaşananlar ülkedeki diktatörlük günlerini anımsatmaktadır dedi. Arjantinli taraftarların 2 Temmuz gecesi via Madelena'da eğlenirlerken polis tarafından biber gazı kullanılarak dağıtılması operasyonuna da kınayan Soçili polisin bu uygulamaları insan haklarının çiğnendiğinin bir Kanıtıdır açıklamalarını da yaptı. Bu açıklamaların üzerine Sao Paulo Valisi Geraldo Alpmin ise çok tanıdık bir tonda ve içerikle Soçili'ye polisimiz gerektiği zaman gerektiği yerde görevini yapar. İhlaller konusunda denetimlerimiz çok sıkı diyerek cevap vermiş. Espresso sitesinde yer alan bir haber bu. Bu haberin altına da sitenin editörü bugüne kadar hiçbir polisin görevini ihlal ettiği gereğiyle yazıyor soruşturulmadığında eklemiş. Öğretim görevlileri Fabio Hideki ve Rafael Merkez'in tutukluluğu Sao Paulo'da yapılan 23 Haziran'daki eylemden bu yana devam ediyor. Geçelim maçlara kısaca bahsedeceğiz. Bugün 19'da Fransa-Almanya maçı ile açılışı yapıyoruz. Devamında ise 23'te Brezilya-Kolombiya mücadelesi ile günü tamamlayacağız. Futbol konusundaki tartışmaları Alp Ulaga'ya ve Ömer Bey'le cana bırakırken şöyle güzel bir ara pasa bırakıyorum ortaya. Alp Alb Kolombiya sadece gönlünden geçmesin cesur ol ve kahvecilere biraz güven. Programlara ve eylemlere dair detayları twitter.com taksim 3 adresimden paylaşıyor olacağım takip etmek isteyenlerin beğenilerine buyrulur. Ben Volkaner Dünya Kupası'ndan haberler programında dinlediniz. Herkese futbol dolu bir hafta sonu diliyorum. Volkan Ör ile birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Evet, Volkan ağırla bu Brezilya Dünya Kupasını da kapsadık. Şimdi Alpulogay ile Spor bölümüne geçiyoruz. Alpulogay ile Spor. Spor. Günaydın Alp. Günaydın. Günaydın Alp Bey. Evet, nasıl durumlar Kolombiya. Volkan pas attı yumuşatıyorum. Evet, pası yumuşatıyorum. <gülüyor> Göğsünde yere indiriyorum. Ee, şöyle evet Volkan şöyle pası attı biz Ali Murat Amarat'la Tribün Dergi'ye 6-7 şey çektik. Video çektik Dünya Kupası öncesinde tarihini konuştuğumuz ve işte birkaç da aktüel program son programda Hani hem ikinci turları hem de çörekler tahminlerimizi konuşmuştuk. Ben orada şunu söyledim. Yani Kolombiya turnuvanın belki en iyi takımlarından biri. Keşke onlar çıksa yürü falan ama bence Brezilya çıkacak. Yani tahminim ve farklıydı. Hmm. Orada. Yani, Brezilya bir şekilde ne yapıydı bu turda geçecek diye düşünüyorum ama keşke Kolombiya geçti doğrusu. Yani şu an Brezilya'dan işte o seyircinin iteklemesi biraz Neymar dışında çok fazla bir şey görmedik. Şu ana kadar ve bugün de çok zor bir maç olacak onlar için. Kolombiya yani herhalde en flash 2-3 takımından biri turnuvana. Şu ana kadar 4 maçta kazandılar bol gol atıyorlar. Ve işte hames Rodriguez ile Jackson Martinez gibi çok iki flash isimleri var. Belki de bu turnuvaya kadar Kolombiya'nın en iyisi kabul edilen oyuncu da yok üstelik. Falcao malum Ocak ayında sakatlandı. Monokolu Santifor ve son 3-4 yılın işte dünyadaki en iyi golcülerinden biri. Turnuvaya yetişemedi. Yani o çok çabaladı yetişmek için ama süre yetersiz kaldı. Belki bir 2 daha olsa yetişecekti olmadı. Yani onun da olduğu bir Kolombiya takımı nasıl olurdu? Ee, çok merak konusu aslında. Çünkü onun yokluğunda yolu Trabzonspor'dan da geçen Teo Guiterez oynuyor ve ...yani idare ediyor... <gülüyor> ...doğrusu orada... Ee, ...ilginç bir şey olacak... Ee, ...karşılaşma olacak... ...evet... ...ve şimdiye kadarki bütün maçlarını kazandı... ...değil mi Kolombiya? Evet dörtte dört yaptılar... ...zaten elemelerde de... ...Arjantin'de ardından ikinci olmuşlardı... ...kurallar çekilirken... ...seri başıydı Kolombiya ve... ...bunun sürpriz olmadığını... ...kanıtladılar yani burada oynadıkları oyunla şimdi yani onlar tarihlerinin en büyük başarısının neşindeler. Yani hatta çeyrek finallerde galiba ilk kez yükselerler zaten ama yani yarı final daha da sıra dışı olacak onlar için. Brezilya için tabii büyük bir hayal kırıklığı olur. Bu noktayla ama yani zaten şampiyonluk dışında herhangi bir şey onları memnun etmeyecek ama. Evet yani Brezilya'nın bugün mesela elenmesi durumunda dışında kalması durumunda e, sosyal hoşnutsuzluk zaten oldukça yükseliyor. Hat safhada demeyeyim ama çok ciddi her yerde muhalefet ve eleştiriler, protestolar falan var. Bu artar mı sence? Artması ve... için bir bahane olur ama bir tek artar mı bilmiyorum. Ee, şey olacaktır tabii. Ee, hani işte yatırımlarda ve diğer bir sürü şeyde, organizasyonla ilgili konuda sorun var ama hani sağ için idare ediyorduk. O da yok. Yani biz o zaman eleştirinin dozunu arttıralım. Evet, ben ee, de o, o açıdan sistemim, sormuştum. Yani. Bunu Aslı da, Aslı Pelit de söylemişti. Evet. Libera programında. 2-3 hafta sonra. O hani orada yaşadığı için tabii çok daha iyi biliyor havayı. Biz biraz buradan okuduklarımıza ya da uzaktan bakabiliyoruz. Onun şeyi öyle yani. Takım elendiği anda eleştirilerin dozunun artacağı. Değil. Hatta buradaki sonucun işte yıl sonundaki başkanlık seçimlerini bile etkileyebileceğini öngörüyordu. Ee, hakikaten de öyle olabilir ve iddialı ev sahiplerine baktığımızda hani e, son zamanlar işte çeyrek finalde elinden ev sahibi ben pek hatırlamıyorum. Mesela Almanya ev sahibi 2006'da yarı finalde elendiler. İşte 98'de Fransa kazandı. Yani çok iddialı onun ülkeleri saymıyorum aradaki. İşte 90'da İtalya yarı finalde penaltılarla elendi. Gibi de üçüncülük maçı oynuyor tabii yarı finalde elenen. E, 78 Arjantin şampiyon oldu, 74 Almanya şampiyon, 66 İngiltere şampiyon. Yani hani böyle iddialı bir ülkeyseniz zaten en kötü yarı final'e gidiyorsunuz aslında. E, o yüzden hani büyük bir şey olur ama doğrusu sağladı da. Çok bir şey sergilemedi Brezilya. Yani o seviyici desteği oluyor. Takımın işte biraz hırsı baskısı. İşte ikinci turda son anda kurtardılar. Yani Şili karşısında top birkaç santim aşağıdan gitse son saniyede evet. elineceklerdi. Sonra da penaltılarda kalecileri biraz katkılı bulundu ve turu geçtiler. Peki öbür taraftan Kosta Rika'ya nasıl bakıyorsun onun şansına daha doğrusu Costa Rica yani turnuvanın herhalde en büyük sürprizi öyle demek lazım yani mesela Kolombiya, Belçika bunlara dair zaten bir takım şeyler vardı hani üst turlara çıkacaklarına dair tahminler hatta işte Belçika'ya şampiyon adayı yüzüyle bakanlar var onlar da oynadıkları oyunla doğru sonunu hak ediyorlar ama Costa Rica herhalde ilk turdan gruptan çıkar diyen az kişi vardı Hele en zor grupta oynuyorlardı. Yani daha şimdiden düşünün çeyrek Fener'e geldiler. Uruguay İtalya ve ile oynadı o takım. Yani evet. Başka bir sürü takım bu kadar ciddi rakiplerle oynamadı şu ana kadar. Buna Kolombiya dahil. Ee, sonra da Yunanistan'ı elediler penaltılarla. Yani Sineler de sağlam çıktı. Ama bence buraya kadar Costa Rica için. Yani bu 8 takım arasında e, şu çeyrek Fener kanlı arasında en zayıfı. Hiç ee, yani bir, Bu turu geçmesi çok, çok büyük sürpriz olur yani. Dünya küpaları tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olur. Ee, benim tahminim Hollanda rahat bir yani içeriklerin en rahat maçı olacak. Hollanda-Kostarika maçı diye düşünüyorum. Peş şans yok. Ee, malum futbol oluşu yönleriyle dünyanın en medeni ülkelerinden biri. Costa Rica. evet Silahlı yani, kuvvetlerini ilave etmesi yok. başta <gülüyor> i̇şte eğitime, bütçeden eğitime ayırdığı pay şeyleri bildiğim kadarıyla doğal alanlara gösterdikleri, koruma gösterdikleri özen de var. Zaten öyle bir site var. kimi deste, İngilizce bir site kimi desteklemeli diye. Orada birinci satı Costa Rica var. Çünkü sitenin dikkate aldığı özellikler tamamen şey işte barış, barış endeksi ...eğitim vesaire gibi... Şeyle, ...kriterler var... Biz ...ABD falan sonra... ...en kötü İran çıkıyor galiba orada... ...ABD çok kötü... ...Yunanistan kötü... ...Kosta Rika birinci... ...İspanya üçüncü olması lazım... E, ...o bakımdan desteklenmesi gereken bir ülke... ...ama... E, ...hani... ...bence yapacaklarını yaptılar zaten... ...çerek final müthiş bir sonuç onlar için... ...evet... ...peki diğerleri için ne diyorsun... Bugün Fransa-Almanya maçı var tabii. O bir Avrupa'nın Avrupa finali gibi. Avrupa'nın iki büyüğü e, oynayacaklar. Yani aslında onu bu maçı kazanan tabii şampiyonluk için bile iddialı olacak bence. Yani en zor eşleşme ve iki takım arasında son dönemlerde çok karşılaşmadılar ama 1980'lerden bugüne gelen bir rekabet var. İki dünya kupası da üst üste. Oynamıştı iki takım yarı finalde ve ikisini de Almanya kazandı. <gülüyor> Her zaman olduğu gibi yine Almanlar Fransızları hayal kırıklığına mahkum etmişti. Hatta dün gece 1982'de Dünya York Pistar'ın ilk seri penaltı atışlarının da yaşandığı yarı finalle ilgili bir şey izliyordum da orada hani Fransız oyuncuların hala unutamamış olması. Aradan 32 yıl geçti. İzlediğim belgesel herhalde bu yıl çekilmiş. Yani o penaltı atışında gol atan oyuncular bile büyük bir dehşetle anlatıyorlar o penaltı seri penaltı atışlarını. Toplayanları zaten şey dışı bırakıyorum. Hani Türkiye'ye gelen Didier de olduğu iki oyuncu kaçırmıştı. Kaleci Toni vardı ee, ve herhalde yine dünya kupası tarihinin en işte çirkin takımlarından biri o Almanya. Malum elemek e için Avusturya ile yaptıkları danışıklı dövüş şeklinde geçen maç var grupta. Sonra da yarı finalde işte Toni Schumacher, Fransız oyuncu Batisto'nun üzerine çullanıp hastanelik ediyor onu. Evet. Favol bile verilmiyor, kart verilmiyor. Hani böyle bir büyük bir nefret konusu olmuştu Fransa'da. Burada da yani çok maç olacak. Almanya benim şampiyonluk da ama hani bayağı savunmada özellikle ciddi sorunları olduğunda gördük. Kapasitesine rağmen tabii hani fizik olarak çok devamlılıkları var, dayanıklılar, e, kalecileri müthiş. E, ve orta sahillerde de tabii çok yani e, özellikle oyuncuları var. Yedekten de kimi soksalar katkı alıyorlar. Bir parça Almanya önde gibi geliyor. yani Penaltılara falan kalırsa zaten psikolojik olarak <gülüyor> evet. Almanlar üstüne olacaktır malum. Yani o 82'de kaçırdıkları bir penaltı hariç seri penaltılarda hiç penaltı kaçırmamışlar. Dünya akmasında. Yani 29-28 mi ne atışlar? Hani, evet bu yani, hakikaten inanılması güç bir rakam, istatistik yani. Evet yani hani yaptığını biliyoruz ama ona bakınca daha da şey geliyor. Yani o çünkü izlediğim belgesel işte bu seri penaltı atışları ilgili ilgiliydi herkes hani o stresten şeyden bahsediyor yani kendi atışınızı kullanmak için orta sağ yuvarlağından Ceza sahasına işte 40 metre diyor. O kilometreler geliyor. <gülüyor> <oyuncular>. <gülüyor> o yani 40 metre. İşte yavaş yürüseniz sorun. Hızlı yürüseniz sorun. Adımları bir evet. lazım. Ee, Almanlar bu işin tabi ustası. Burada da e, Almanlar favori olacak. Peki bir de son olarak diğer son eşleşmeye bakalım. Evet. Belçika Arjantin maçı var yarın. Doğrusu Belçika İkinci turda oynadığı ABD maçıyla iyice etkiledi benim. Yani müthiş bir maçtı. Hakikaten pek dünya akbasında eleme turlarında rastlanmayacak bir hucum zenginliği yaşandı. Sanıyorum 39 geçecektiler kaleye. Evet inanılmaz yani, bir şeydi. Evet yani ABD de bu oyuna tabii imkan sağladı. Yani Antonyi Klinsman'ın şunu tercih edebilirdi. Yani bu Bechkin'in hucum gücü yüksek. Biz kapanalım. 8-9 kişi. Yani az fırsat verelim bunlara alan bırakmayalım diyebiliriz. Öyle yapmadılar. Yani onlar korakor oynamaya çalıştı. Maç boyunca tabi kapasiteleri yetmedi. ABD'nin kalecisi Havur'da kaldı. Yeni Milli Savunma Bakanı'na kaldı. Doğrusu matrak bir hikaye. Yani Wikipedia'da evet. Savunma Bakanı'nın maddesinin işte değiştirilmesi falan. Sonra da Savunma Bakanı'nı arayıp tebrik etmesi. <gülüyor> Biz de tebrik etmesi. ilginç bir hikaye. 16 kurtarış yaptı kaleci. Bunun ölçülebildiği tarihten itibaren bir Dünya Kupası dekoru. Yani 1966'dan bu yana elde veriler var. 16 kurtarış yapan bir kaleci olmamış Dünya Kupası tarihinde. yani Demek ki bir sürü gazete 10 falan verdi ona. Yani 10 değil, hani 8'lik oynasa herhalde maç 4-5-1 bitecekti. Öyle bir maç oynandı ve neredeyse AB'de eliyordu yani son normal sürenin son dakikalarında, duraklama dakikalarında ama Belçika çok Etkileyici yani bütün oyuncuları üst düzey takımlarda oynuyor. Ee, herkes oyuna katkıda bulunuyor ve yani hücumda da bütün varyasyonları deniyorlar. buna karşı ben Arjantin'i hiç beğenmedim. Çok sıkıcı buluyorum turnuva başından beri. Çok yavaş tempoda oynuyorlar. Herkes Messi'ye bakıyor. Yani bütün iş Messi'de ee, ve Messi... Normal değil. Belki normal üstünde bir oyunum, oynamak zorunda. Benim oradaki favorim de temelim de Belçika. Yani sıkıcı Arjantin'i ben izlemek istemiyorum. turnuvada daha fazla. Evet, yani ben, hem fa fa favorin hem de temelinin. Evet. Yani, hem tahminim hem de Belçika'dayım. Ve Belçika'nın hani bu şey oyununa Arjantin'e ilgileni düşünüyorum ama çok şeyin maçı olabilir. Arjantin'e de hiç kimse şeyi bırakmadı bugüne kadar. Messi korkusundan. Bütün takımlar ...çok kapalı oynuyorlar. O işte biraz Messi korkusundan kaynaklanıyor. Belçika o kadar kapalı oynayacaktır. Bu da Arjantin'e de fırsat verecek. Yani... E, ...belki de şeyin en maçı olabilir. Çeyrek finalin. Evet. En heyecanlı maçı olabilir. Doğrusu. Göreceğiz. Peki Erbe, haftaya biz yokuz açık gazete tatilde. Ama Volkan devam ettirecek. Sonra sonuçları da konuşma fırsatımız olacaktır. Evet yani. biz artık... Kupadan sonra konuşuyor olacağız. Kupadan sonra konuşuyor. Mesela Brezilya elenmiş, Final maçının ortasında seyirciler sağa yeri finali yarıda bırakıyorlar falan. <gülüyor> FIFA mahvoluyor. <gülüyor> o zaman dön, tatil yarıda kesip döner yoruma geçeriz bile. <gülüyor> Şeye kalır belki. Sonraki pazartesi siz mutlaka yayında olacaksınız. Eğer evet. günde erteleniyormuş maç mesela. Pazartesi, pazartesi akşamına. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı olacak. Peki çok teşekkürler Hadi. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Volkan Ör ile birlikte Brezilya'da Dünya futbol kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler.